Bismillah, elhamdülillah ve selamu ve selam ala Rasulullah. Soru soruldu. Rüyada görülen şeyler gerçek hayatta çıkabilir mi? Evet, doğrudur. Rüyada görülen şeyler gerçek hayatta çıkabilir. Öncelikle şunu ifade edeyim ki, rüyada yapılması gereken şudur. Peygamberimiz bunu tarif etmiştir, bunu tavsiye etmiştir. Rüya görüldüğünde kötü şeyler kimseye anlatılmamalı. Ve güzel görülen şeylerde, iyi görülen şeylerde ehil olan kişilere anlatılmalıdır. Çünkü insanlar e, bilip bilmeden ve ehil olmadıkları halde e, yorum yapabilirler. Rüyada o manada yol alabilir, gerçekleşebilir. Rüya ilmi bir gerçektir. Bu ilmin e, gerçekleri, bu ilmin e, özellikle ne, nasıl olduğu hakkında... Yusuf Aleyhisselam'ın ayetlerde geçen hikayesini, kıssasını incelediğimizde anlıyoruz. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın elçisiydi ve ona rüyaları yorumlama, tevil etme yeteneği, ilmi verilmişti. Dolayısıyla rüyaların gerçek hayatta gerçekleşme durumu elbette vardır ama bunu tevil etmek, ya da rüyayı yorumlamak herkesin yapacağı bir durum değildir. Her rüyada hayatta gerçekleşecek diye de bir şey söz konusu değildir. Hak rüya vardır, batıl rüya vardır, boş rüyalar vardır. Ama gerçek hayatımızda da rüyamızda geçtiği gibi gerçekleşebilecek olaylar elbette vardır. Bu, buna böylece iman etmek gerekir. Yani rüya ilmi inkar etmek, rüya ilmi inkar etmek ayette geçen, Yusuf aleyhisselamın kıssasında geçen rüya ilmini yorumlamaya ters düşer. Bunu böylece kabul etmek gerekir. Ve rüyamızda gördüklerimizi de herkese anlatmamalı. Kötü rüya gördüğümüzde uyanıp sol tarafımıza üç defa tükürmeliyiz. Bunun dışında iyi gördüğümüz rüyaları da Herkese anlatmamalıyız.